Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de radyonuz Burç Efendi. Efendim merhaba. Burç Efendi'nin Çocuk deyip geçmeyinden kucak dolusu selamlarımızla, muhabbetlerimizle programımıza başlıyoruz. Efendim birkaç haftadır çocuklarda din eğitimini işlemeye çalışıyoruz. Birkaç haftadır çocuklarda din eğitiminde yapılan yanlışlardan söz etmeye çalışıyoruz. Ve dünkü programımızda, salı günkü programımızda yine buna yer vermiştik. Ve programımızda birazcık da iç çekmiştik. Aslında dertleşmiştik dinleyicilerimizle. Çocukların din eğitimi veya fark etmez okul eğitimi konusunda hem anne babaların, hem de eğiticilerin çok hassas davranmaları gerektiğinden bahsetmiştik söz etmiştik çünkü çocukluk yıllarında çocukların maruz bırakıldığı her türlü sevgisizlik her türlü ilgisizlik şiddet veya negatif duygular ileriki yaşlarda çok acı şekilde topluma o insana anneye öğretmene geriye dönebileceğinden bahsetmiştik ve hatta şunu da söylemiştim acaba biz bu kadar hassas Çocuğun ruhunu altın tartan terazilerle tartmaya çalışırken acaba bazen çocukla muhatap olan kişiler çok hassas davranmıyor mu? Çocuk ruhuna göre kendilerini ayarlamıyor mu diye biraz it çekmiş. Acaba boşa mı konuşuyoruz diye söylemiş idim dünkü programda. Ve o programla alakalı o gün hemen gelen yani dün gelen maillerde, e-maillerde önümde yani böylesi hassas bir dinleyici kitlesine şu anda hitap ediyor olmanın itimat edin keyfini çıkartıyorum. Çünkü radyoda söylediğimiz tüm sözler demek ki dinleyici nazarında sizler nazarınızda ilgiyle takip ediliyor ki benim ses tonumdan dahi Hocam biraz süzünlü konuştunuz ama biraz moral toparlayın çünkü şöyle şöyle benim ailemin içerisinde değişiklikler oldu. Veya bir başka dinleyicimiz hocam hiç öyle düşünmeyin anlattığınız şeyler bizi çok tesir ediyor ve kendi ailemin içerisinde bakın şunlar oluştu devam edin diye mesajlar görünce şu anda çok heyecanlandım. Demek ki bir taraftan evet çocuğun ruhunun. İnceliğine, narinliğine aldırmadan çocuğun hayatına bodoslama giren bir takım kişiler olmuş olsa ve bunun böyle olması lazım gerektiğini çocukların boğazının sıkılarak, kollarını sıkılarak veya dişler sıkılarak çocuğu ürküterek adam etme sanatının doğru olduğuna inananlar olmuş olsa da görüyorum ki geniş de bir kitle olarak da evet çocuklarımızı biz ihmal etmişiz Çocuklarımızı ruh dünyasını dikkate almamışız ama bakın şimdi dikkate aldığımızda evimizin içerisinde neler değişti diyen gelen mesajlar var. Benim için çok ciddi bir motivasyon kaynağı oldu bu mesajlarda. Hatta sadece çocuklar değil eşimin bile tavır ve davranışları programlarınızdan sonra çok değişti diyen dinleyicilerimiz var. Ben e-maillere geçerek... Bu dinleyicilerimizin pozitif mesajlarını da sizlerle paylaşmak ve programıma ondan sonra başlamak istiyorum. Bir dinleyicimiz şunu söylemiş. Dünkü programımızın hemen arkasından gelen mesaj. Adem Bey merhaba. Programınızın ilk yarısında sizi biraz hüzünlü gördüm. Dünkü programımızda. Ama emin olun her şey olumsuz değil. Ümitsiz olmayın. Anlattıklarınızı uygulamaya çalışan aileler de var. Benim ailemde sizin söylemiş olduklarınız çok işe yarıyor. Ergenlikte babasından iyice uzaklaşan kızımla, kızım 14 yaşında, babası dün ağlayarak birbirlerine olan sevgilerini söylediler. Ben gözyaşları içerisinde onları izledim. Sizin söylediklerinizi haftalardır eşime anlatıyorum ve bol bol dua ettim. Kızımla ayrı, kocamla ayrı konuştum. Ama akşamki yaşadıklarımız çok güzeldi. Eşim özür diledi kızımdan onu sevdiğini ve kaybetmek istemediğini söyledi. Yetiştirilirken doğru adına yaptığımız yanlışlarımızın olduğunu, kendi babasız yetişmenin, yaşarken babasız yetişmenin sıkıntıları içerisinde olduğunu, babalığı böyle zannettiğini söyledi. Bilmiyorum zaman bize neyi gösterecek. Umuyorum güzel şeyler olacak. Ufak da olsa bir adım attık. Sizin programlarınızın ve anlattıklarınızı ailemde uygulamaya çalışıyorum elbette ki tek taraflı olmuyor ama çaba sarf ediyorum aile toplantılarını düzenli olmasa yapmaya çalışıyorum ayda bir toplantı yapmaya çalışıyoruz demiş dinleyicimiz şimdi böylesi bir mesajı alıp da motiv olmamak var mı şu anda ben hakikaten eteklerim neredeyse zil çalarak bu programı yapma heyecanı duyuyorum bir babanın 14 senedir kaybettiği sanki kızına duygusal olarak kaybettiği kızına heyecanla sarılıp birbirleriyle gözyaşı dökerek kızım deyip ben belki hatalar yapmış olabilirim belki sen de hatalar yapmış olabilirsin ama korku ve heyecanla belki yanlış yapacaksın hayata yanlış başlayacaksın heyecanıyla sana şimdiye kadar soğuk davrandım sana şimdiye kadar kızdım tersledim yakınlaşamadım sana. Ne olur bundan sonra birlikte olalım deyip de kızıyla sarılma anını gözyaşlarıyla sarılma anını gözyaşlarıyla izleyen bir annenin mesajı bana düşünce acaba ben sevinçten bu programı yapmaz mıyım? Evet toplumumuzun içerisinde olumsuzluklar var. Yok değil eğer olumsuzluklar olmamış olsa haydi gece saat 2'de sokağa çıkıp böyle gönül rahatlığı içerisinde ara sokaklarda gezebilirdik. Var olumsuzluklar yok değil. Ancak bu türlü hassas düşünen ve acaba yahu bu işin doğrusu nedir? Çocuk terbiyesinde hangi metotları uygulamam lazım? Baskıyla, zorlamayla, kızmakla, ürkütmekle çocuk terbiyesi Olmuyor deyip de yeni bir metot bulmuş olmanın sevincini ve bulduğu bu metodun da aile içerisinde neşe kaynağı olduğunu, sevgi ailelerine dönüştüğünü görmekte ayrıca bir heyecan oluyor. Ben dinleyicimize bu hassas düşüncesinden dolayı ve kendi ailesinin içerisindeki bir portreyi bana böyle bir maille bildirerek, e maille ile bildirerek beni de sevindirmiş olmasından dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ve bir mesaj daha okumak istiyorum yine dünkü birazcık belki de böyle hüzün dolu programımızdan sonra gelen maillerden. Sayın Adem Bey o kadar haklısınız ki neresinden tutsak eğitim sistemini elimizde kalıyor. Bu din eğitimi veya okul eğitimi olmuş fark etmez. Okula gönderiyorum çocuk okulda sevgiyle eğitim verecek insanlar yerine robot gibi öğretmenler. Kur'an öğrenmeye gönderiyorum aynı, dershaneye gönderiyorum yine aynı. Bu çocukları biz mahvediyor ve farkına varamıyoruz maalesef. Çocukları muhatap bile almak istemiyorlar. Biz biraz ses çıkarınca bu kez tepki çekiyoruz. Sen çok fazla bir şey istiyorsun diyorlar. En başta biz babalara bazı şeyleri anlatamıyoruz. Nereden başlamamız gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor bilemiyorum. Ne olur sakın moralinizi bozmayın niyetiniz ve yaptığınız işler çok güzel devam etmenizi diliyorum keşke televizyon programlarına da katılsanız hatta bizim insanlarımız kadın programlarını çok izliyor siz de öyle yerlere çıksanız da oralarda konuşsanız hatta yurt içi eğitim seminerlerine çıksanız nasıl namaz platformu başlatıldığı gibi çocuklarımızın geleceğini kurtarma adına böyle bir platform ve seminerler zinciri oluşsa ne kadar güzel olur demiş dinleyicimiz bir taraftan da dünkü o Biraz iç çekişle birlikte yahu ne oluyor bu insanlara niye insanlar birbirlerinin başına dert bela olmak için özellikle çocukların sırtında koca bir kabusa dönüşmek için uğraşıyor diye söylemiştik. Dinleyicimiz de biraz hak vermiş demiş evet sistemimizin içerisinde maalesef işte bu biz buyuz diye gönderdiği mesaj okula gönderiyoruz okulda. Hassas olmayan öğretmenlerin elinde çocuklarımızın ruh sağlığı sıkıntıya giriyor. İşte değişik yerlere çocuklarımızı gönderiyoruz. Oralarda yine eğer hassas davranılmıyorsa çocuklarımız da, oralarda da çocuklarımız belki din duygusundan uzak olarak yetişiyorlar. Ama durmamamız lazım. Bu sesimizi her yere ulaştırmamız lazım. Evet dememiz lazım. Çocuk da insan dememiz lazım. Çocuk da insan. Yani en az bizim kadar hakları var, en az bizim kadar sevinci ve öfkesi, neşesi var. Onun duygularını yaşamasına izin vermemiz lazım diye hassas bir dünya oluşturmamız lazım ki aslında bir şey söyleyeyim mi? Eğer şu andaki toplumumuz çocuk merkezli olur ise aslında bu da şu demek. Sevgi eksenli olur ise dünyadaki birçok problem çözülecek çünkü günümüz insanının kaybettiği temel şey sevgi, sevgi ve sevgiyi kaybeden insanlar sevebilme yeteneğini de kaybediyor. İşte çocuk öyle bir dünya ki, öyle bir hissiyat veriyor ki insanın içerisine, çocuk anneyi sevdikçe annenin sevebilme yeteneği gelişiyor. Masum duygularla kendisini seven çocuğunun sevgisini aldıkça, Anne sevebilme yeteneğini geliştiriyor. Sevdiği kişi kim oluyor? Eşi oluyor. Baba eğer kendisini yani bırakıp o kalıplaşmış böyle sanki robotlaşmış baba modelini evin içerisindeki öyle kaba saba babalık modelini bırakmış olsa çocuğunun gözlerine bakıp birkaç saniye gözleriyle gözlerini denk getirmiş ve birbirlerine tebessüm edebilmiş ve kucağına alıp çocuğun başını döşüne yaslayıp onun sıcaklığını düşünde hissedebilecek derecede bir babalık yapmaya başladığında, yani çocuğundan sevgi almaya başladığında o babanın, o babada gelişecek olan bir duygu daha var, sevebilme yeteneği de gelişecek. Kimi sevebilecek? Eşini sevebilecek. Dolayısıyla hani eskiler mutsuz ailelere aslında şunu öneriyordu, çocuklar evlenince, gençler evlenince hemen bir an önce çocuklarının olmasını istiyorlardı ki, Evlilik müessesesi daha sağlamlaşsın. Bu şöyle yanlış anlaşıldı aslında. Günümüzde de hala yanlış anlaşılıyor. Yani kızla erkek evlensinler, çocukları olsun ki ayrılamasınlar. Yani o düşünceyle eğer çocuk sahibi yapılıyor ise bu yanlış. Çocuğa da yazık olur yani. Evlensinler, birbirleriyle ortaklaşa bir çocuk olsun ki çocuk sevgisi hiç olmazsa, birbirini sevmeyen insana hiç olmazsa ayrılamasınlar. Çocuklarından dolayı ayrılamasınlar. Hayır. Çocuk sahibi olmanın Asıl maksadı şu ki tıkanmış olan sevgi kanallarımızı o masum çehresiyle masum duygularıyla insanın o sevgi kanallarının açılmasına yardım ediyor çocuk. Yani çocuk sahibi olmak da aslında birazcık düşünülecek olmuş olursa sevebilme hissimiz sevilebilme hissimizi geliştirmek için çocuğu aslında bir bakıma Allah size veriyor. Çünkü bu kısa bir süre devam edecek çocuk ergenlik dönemine gelince yani belli duygular belli kabiliyetler kazanınca o masum duygular gidince artık o sevebilme yeteneğinizde bir süre sonra artık belki de çocukla çatışmaya dönüşeceği için vaktinde o duygularımızın açılmasına yardımcı olmak lazım. Hangi duygularımızın sevgi kanallarımızın çocuğu severken çocuktan sevgi alırken o içine düşmüş olduğumuz sıcacık ortamın içerisinde sıcak sıcak duygular beslerken işte eşimize doğru yönelmenin, işte etrafımızdaki kişilere yönelmenin, onları sebebilmenin yeteneklerini de kazanıyoruz aynı zamanda. Ama bir şartımız var. Nedir o şart? Çocuğu adam etmek için yani böyle mekanik davranmamamız lazım. Çocuk adam edilecek diye kalıplaşmış bir takım şeylerin içerisinde çocuğu bunaltmamak lazım. Çocukla özellikle anne sevgi diyalogları kurması lazım diyoruz. Bu iki dinleyicimize ve diğer dinleyicilerimize de Adem hocam lütfen devam edin evimizin içerisinde hiç olmazsa benim evimin içerisinde değişiklikler var sizi kaybetmek istemiyoruz diye yazan dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle kaybolacak bir taraf yok. Burada nefesim yettikçe, Allah bana can verdikçe, konuşma heyecanı verdikçe, sesim de çıktığı sürece ben burada haykıracağım. Diyeceğim ki, anneler ne olur mahvetmeyin çocuklarınızı, babalar ne olur evlerinize bir dönüp bakın, dışarıda kazanacağınız dünya kadar para evinizde bir çocuğun gözyaşıyla değişilecek değildir diye sesim çıkmaya çıktığı sürece ben burada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 Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Sizi yeni dinlemeye başladım ve çok faydalı olduğunuzu düşünüyorum. Allah razı olsun. Ben Almanya'da yaşıyorum. Oğlum 3 yaşında ve 5 aydır anaokuluna gidiyor. Ama hala zor ayrılıyor benden. Gerekçesi dili anlamaması. Ama yeni öğrenmeye başladı. Nasıl davranmam gerekiyor demiş dinleyicimiz. Ben eğer diğer dinleyicilerimiz... Bana kırılmaz ve alınmazlarsa bir şey söylemek istiyorum. Yurt dışından gelen mesajlara ben birazcık daha böyle torpil geçmek istiyorum. Eğer diğer dinleyicilerimiz benim hassasiyetimi anlar ise. Neden? Çünkü onları orada tavsiyelerde bulunacağı, gideceği bir pedagog, gidecekleri bir çocuk psikoloğu, kendi duygu ve dünyasını anlayabilecek insanların sayısı çok az. Yabancı bir toplumun içerisinde azınlık olarak yaşamak oldukça zor bir şey. Yani dini ayrı, dili ayrı, sokaktaki marketin ismi ayrı, yedikleri ayrı, konuştukları ayrı bir toplumun içerisinde yaşamak ki ben de orada 18-20 yıl boyunca yaşamış birisi olarak bu tür mesajları çok iyi anladığımı sentez ettiğimi düşünüyorum. Anne diyor ki çocuğum 5 aydır kreşe gidiyor ve 3 yaşında çocuk ve dili anlamadığı için orada zorluk çekiyor. Evet doğru çocuklar kreşlere gittiğinde orada kendilerini bulamazlar ise özellikle dil konusunda sorunlar yaşar ise anne babalar için bir kabus başlıyor. Çünkü çocuk artık gitmek istemiyor. E nasıl gitsin ki çocuk yerine kendinizi koyar mısınız? Öğretmen Almanca olarak sesleniyor. Kapıyı açın diyor örneğin kim kapıyı açacak? Bütün çocuklar elini kaldırıyor bir bizimki hariç. Haydi şimdi çıkabilirsiniz diyor. Herkes hurra dışarıya doğru koşturuyor. ...sandalyede oturan bir bizimki var. Neden? Anlamadı çünkü. Kendi halimizi düşünelim. Öylesi bir ortamda bulunmak çok keyif verici olmuyor. Şimdi iki tane tavsiyede bulunacağım bu dinleyicimiz... ve aynı sorunu yaşayan dinleyicilerimiz için. Birincisi şu. Çocuk orada çektiği yalnızlığı ya siz gidermeniz lazım... ...dil öğreninceye kadar veya anlayıncaya kadar... ...konuşmasa bile çocuk anlayıncaya kadar... Siz orada bulunmanız lazım. Buna da kreşler çok izin vermiyor gerçi yurt dışında. Belli bir zaman izin veriyor ama bu özel bir durum olduğu için çocuğun daha çok zamana ihtiyacı var. Yahut da çocuğu göndereceğiniz kreş çocuğun önceden arkadaşı olduğu birisinin bulunduğu kreş olması lazım. Yani üst komşunuz Melahat hanımın oğlu Ahmet falanca kreşe gidiyor ise çocuğunuz eğer o kreşe gider ise aynı kreşe gider ise Ahmet'ten dolayı sizin oğlunuz Mehmet ondan cesaret alarak biraz daha bu olayı kolay geçiştirir. Yahut da gönderdiğiniz kreşte çocuklardan bir tanesi sizin çocuğunuzla aynı dili konuşuyor ise ancak sınıfın içerisinde konuşturmuyorlar yabancı değil Türkçe konuşturmuyorlar örneğin Almanca ise Almanca konuşulacak öğretmenler yasak getiriyor. O takdirde Sınıfın içerisinde bir başka Türk çocuğuyla dışarıda konuşarak, arkadaş ederek, birazcık onunla onu yakınlaştırarak bu geçiş dönemini böyle atlatmalarında fayda var. Ya annenin bizzat kendisi, çocuğun orada cesareti olacak, yahut da sınıfın içerisinde çocuğun cesareti olacak. Yahut da bir başka yöntem daha söyleyeyim. Ben onu şöyle atlatmıştım bizim çocuklarda. Çocuğu kreşe götürdüğümüzde ona götürürken şunu söyledim. Dedim ki bak oğlum gittiğimizde sakın gülme çünkü gittiğimiz kreşte hiç kimse senin gibi konuşamıyor konuşmasını bilmiyorlar Türkçe konuşamıyorlar onlar konuşamayacaklar sen sakın onların o konuşmalarına gülme diye söylemiştim çocuk anlamadı tabi ne demek yani herkes konuşuyor normalde insanlar konuşuyor gittiğim insanlar nasıl konuşamayacak sonra sınıfın içerisine girdi ve oturdu. Yan tarafına küçük sandalyesine oturdu, ilk günlerde bu Oturdu, yan tarafına döndü ve yan tarafındaki çocuğa, bir kız çocuğuydu, ona döndü ve sordu. ''Senin adın ne?'' dedi Türkçe olarak. Yan taraftaki tabii Hollandalı çocuk baktı, anlamadı ne dediğini. O Hollandacı olarak ''Vat sehye'' dedi. ''Ne diyorsun?'' diye cevap verdi çünkü Türkçeyi anlamıyor. Bizim çocuk tekrar döndü ona, dedi ki ''Adın ne?'' Adın ''Adın'' dedi. Çocuk konuşamadı, söyleyemedi. What's sake? diyor, başka bir şey demiyor. Sonra döndü dedi ki, baba dedi gerçekten dedi bu konuşamıyor dedi ve böyle birazcık daha güven duygusuyla sınıfın içerisine oturdu. Akşam tabii almaya gittiğimizde bir şey daha söyledi. Dedi ki, baba bir şey söyleyeyim sana, öğretmen de dedi konuşamıyor dedi. Bir süre çocuk bu ilk tanışmanın şokunu yaşamaması için bir yöntemdi belki bu. Kendisine normalde konuşabildiğini, başkalarının o dili konuşamadığını söyleyerek birazcık cesaret toplamıştı. Ama bir süre sonra şununla geldi. Baba dedi bizim sınıftakiler dedi yavaş yavaş konuşmaya başladılar herhalde dedi. Ben anlıyorum artık onları dedi. Yani anladığı şey aslında Hollanda'cayı anlamaya başlamıştı. Çocuklar o sınıfın içerisinde bulunduğu şeyde çocukların dilini yavaş yavaş anlayınca artık o zannetti ki konuşmaya başladılar. Halbuki kendisi anlamaya başlamıştı. Veya böylesi bir takım yöntemlerde tavsiye edebilirim çocuğun ilk o şokunu atlatmak için. Efendim bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra dinleyicilerimizle tekrar birlikte olmayı umut ediyoruz. Bir reklam. bu Efendi çocuk titrişmeyin devam edecek. Burç Efendi Çocuk Deyip Geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Burç Efendi Çocuk Deyip Geçmeyin programındayız. Dinleyicilerimizin gönderdiği e maillere cevaplandırmaya çalışıyoruz. Evet e-maille gelen mesajları okumaya devam edelim. Merhabalar Adem Bey. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için teşekkürler. Benim kızım 16 aylık. Ben çalışıyorum. Annesi bakıyor. Sevgi ve huzur içerisinde büyüyor. Elhamdülillah. Benim sıkıntım kızım düzene karşı. Oyuncaklarını özellikle dağıtıyor. Ben ne kadar dizersem o o kadar bozmak istiyor. Kesinlikle uyarıda bulunmuyorum. O fark etmeden topluyorum. Ama o düzeni gördüğü zaman özellikle geliyor ve dağıtıyor. Sonra gidip başka yerlerle ilgileniyor. Montessori'de okuduğum kadarıyla düzenlemeye çalışıyorum ama nafile. Dağıtınca rahatlıyor, bir şeyleri sıralamaya çalışıyorum yanında yerde oynarken ama o gelip eliyle dağıtıyor. Sorunu anlayamıyorum yardımlarınızı rica ederim demiş dinleyicimize bu dinleyicimizin de evet bilinçli bir dinleyici olduğunu görüyor Montessori'yi uygulamaya çalıştığını görüyorum Montessori eğitimini evinde uygulamaya çalıştığını görüyorum şimdi hemen şunu söyleyeyim bir bildiğimiz bir yanlış var ki o da çocuklar düzeni çok sever çünkü çocuk düzeni gördükçe anladıkça hayatı kolaylaştığı için ve dünyayı algılaması daha da kolay olduğu için çocuk düzen alışkanlığını zaten başlangıçta kendisi de ister ve destekler. Bu bir. İkincisi çocukların dış düzeni iç düzenine bağlıdır. Çocuk ruhunda ne kadar düzen ve seki içerisindeyse sakinlik ve huzur içerisindeyse bunu dış düzene de yansıtır. Bu da iki. Üçüncüsü. Dinleyicimizi daha çok ilgilendiren 16 aylık bir çocuk evin içerisinde eşyaların dizilmesini, oyuncakların tertipli olmasını eğer eliyle dağıtıyor ve anne baba da o sırada çocuğun yanında bulunuyor ise bu çocukta şu anlaşılması lazım. Çocuk o eşyaları dağıtarak aslında anne babayla iletişime geçmek istiyor olabilir bir. 2, Anne babanın tepkisini ölçmek istiyor olabilir. Yani dağıttı anne baba ne yapacak? Çünkü çocuk her attığı adımda yaptığı her yeni davranışta bir şey öğrenmeye çalışıyor ki bunun anne baba nezdindeki karşılığı nedir? Anne baba kızacak mı? Anne baba iletişime geçecek mi? Sevgiyle mi davranacak? Çünkü çocuk böyle öğreniyor. Eline bardağı alır örneğin çocuk çocuk bire sizin fayanslarınızın üstüne, mutfağın zeminine gözünüzün içine baka baka pat diye bırakabilir. Burada çocuk şunu öğrenmeye çalışıyor. Bu nedir ve bunun tepkisi nedir? Yahut da çocuk eline tuzu alabilir, ortalıkta böyle döke döke döke gözünüzün içine bakarak bunu yapmaya çalışabilir. Burada şunu anlamamız lazım. Çocuk o anda bir öğrenme durumunda ve anne babasının tepkisini ölçüyor. Çünkü öğrendiği bu davranışı daha sonra kendisi bilinçaltına yerleştirerek, bilincine yerleştirerek ona göre hareket edecektir. Şimdi çocuk bu şekilde dizilmiş, düzenlenmiş oyuncakları dağıtarak ya anne babasının ilgisini çekmek ve onunla iletişim kurmak istiyor olabilir. Bu zayıf bir ihtimal bu dinleyicimiz için çünkü ilgili ve sevgi dolu bir aileden bahsediyor çünkü dinleyicimiz. Yahut da ikinci olarak anne babanın tepkisini ölçüyor olabilir. Şu anda bu gelmiş buraya güzelce dizilmiş. Pat diye vuruyor. Sonra annesinin gözüne bakıyor. Annesi de zaten babası da hiç tepki göstermiyor. Bir süre sonra da onları tekrar diziyor. Çocuk sonra gelip tekrar yıkıyor. Burada çocuk anne babanın tepkisini ölçüyor. Peki ne yapmamız lazım? Bu takdirde çocuğa bir şunu da hemen ilave edeyim yoksa eksik kalacak. Çocuğun önüne mümkün olduğunca az oyuncakla anne baba çıkması lazım. Yani çocuk ilk önce bir oyuncakla, iki oyuncakla muhatap edilmesi lazım. Ondan sonra üç, dört, beşinci oyuncaklara doğru gitmesi lazım. Yani aynı anda onlarca oyuncak çocuğun önünde bulunmaması lazım. Eğer bulunursa çocuk da otomatik olarak böyle de bir düzen veya tepki çekici davranışlar oluşabilir. Tepki ölçücü davranışlar oluşabilir. Peki anne baba ne yapması lazım? Birincisi eğer çocuk dağıtıyor ise... Çocuğa bunu yapmaması söylenilebilir. Bu bir. İkincisi bozduğu şeyi tekrar yapmamak gerekebilir. Çocuk bozdu, anne hemen onu toplamak veya baba onu hemen toplamak yerine orayı dizmek yerine ki biraz sonra gelecek zaten yeniden yıkacak ve bunu da hiç hissettirmeden yapmamaya çalışmak yanlış bir davranış olur. Çocuk onlar elinin tersiyle vurdu yıktı. Vurup yıksın ama onun karşılığında hemen o anda toplamamak lazım. Bir süre çocuk o dağılmış olan oyuncakların aslında oynama özelliğini de kaybettiğini görüp belki kendisi getirecektir. Kendisi getirmemiş olsa da bir süre sonra yani hemen değil bir yarım saat sonra bir, bir saat sonra tekrardan oraya konulması lazım. Çocuk böylelikle yıktığı oyuncaklarla yarım saat oynayamayacağını belki bir saat boyunca oynayamayacağını veya o düzenin bir saat boyunca bozuk olduğunu keşfedecektir burada babanın tutumunda çocuk yıktığı an tekrardan toplaması yıktığı an tekrardan toplaması çocuk için bir oyun haline gelmiştir çocuk oyunu aslında oradaki oyuncakları kenara atmak şeklinde algılatılıyor dolayısıyla buna birazcık dikkat edilirse yıktığı oyuncaklar tekrardan hemen toparlanmaz biraz sonra toparlanırsa burada bir sonuç alınabilir ama şunu söyleyeyim çok da hassas olmamak lazım bazı konularda yani çocuk yıkıyor Acaba yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz diye çok daha hassas olmamak lazım. Bu konuda birazcık da suyun akışı istikametinde gitmek lazım. Çünkü su akar, yolunu bulur. Çocuk terbiyesindeki önemli başlıklardan bir tanesi. görüşlerinizi isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulcasık bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 30-77'ye gönderin. Her bir mesajınızın ücretlendirmesi 6 SMS veya 12 kuruştur. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajına geçmek istiyorum. Hocam benim kızım 5 yaşında. Sizin de söylediğiniz gibi ezber yaptırmaya çalışıyorum. Din duygusunu çocukta nasıl gelişir konusunda açıklamalarımızdan sonra gelmiş olan bir e-mail bu. Sizin de söylediğiniz gibi ezber yaptırmaya çalışıyorum ama uzun zamandan beri sadece bir sübhanekeyi bile ezberlettiremedim. Nasıl bir yol bulmalıyım? Çok da sıkmadan yavrumu ona da hevesle ezberletirmek isterim. Ben şahsen hafızım demiş dinleyicimiz. Şimdi tabii hafız bir annenin kızı olmak kolay bir şey değil. Siz koca kitabı Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyorsunuz. Çocuk daha subhanekeyi ezberlemekte zorluk çekerse o takdirde heyecan duyarsınız. Acaba nerede tıkandık? Ne olacak? Bunun sonu nereye varacak diye. Ama burada önemli olan şey şu... Çocuk ezber yaparken bir sure ezberleme şeklinde değil yahut da bir görev ezberleme şeklinde değil. Hayır ona sanki bir melodi ezberleme, sanki bir söz ezberleme şeklinde verilirse eğer o takdirde daha kolay olur. Eğer çocuk sizin bir beklentiniz olduğu hissine kapılır ise... Hadi kızım ezberle şunu hadi bak ben söylüyorum bak şimdi yardım ediyorum sana hadi kızım hadi kızımla eğer yaklaşılır ise o takdirde çocuğun o öğrenme duygusu sizin kontrolünüze geçip çocuk kendi kontrolünü kaybedeceği için öğrenme zorlaşır. Bu takdirde ne yapmak lazım? Örneğin zaten ilk surelerde zorluk çekilir, başlangıçlarda zorluk çekilir. Ondan sonra çocuklar eğer o telaffuzlara alıştıktan sonra kendisinin de hoşuna gider. İlk sureyi subhanekeden başlattıysanız eğer o takdirde ilk cümlesini söyleyin. Yani komplesini ezberlettirmek yerine kelime kelime veya o duanın başlangıç kısmını çocuğa başlangıçta öğretin. Bunu da masaya otur. Gel şu anda şunu yapalım şeklinde değil. Yani bir rutin ders ortamı içerisine çocuğu sokarak değil. Nerede yapabilirsiniz? Bahçeye oturdunuz, karıncalarla oynarken, karıncaların kenarlarında ellerinizle şey yaparken, orada şey yapabilirsiniz. Çocuğunuzla böyle bir melodi fısıldar gibi, çocuğunuzla o sırada etkileşim içerisinde olarak yapabilirsiniz örneğin. Yahut da çocuğunuza, Örneğin bir araba yolculuğu sırasında ki ben bunu yapıyorum CD'nin içerisinde bir takım işte sureleri duaları kaydederek bir yolculuk esnasında çocuğunuzun kulak alışkanlığı sağlaması için bunu yapabilirsiniz. Çünkü öğrenmede ilk önce pasif öğrenme vardır çocuk duyar duyar duyar duyar ondan sonra birden bir süre sonra tam kelimeyi çıkartamasa bile yarım yarım kelimeyle supaneke keder mesela. Sonra arkasından diğer kelimeler çıkar. Çocuk ne kadar çok duyar ise, ne kadar çok melodileşir ise ezberleyeceği şey, o öğrenme o kadar hızlı gerçekleşir. Çocukların sure ezberlemesinde, yani 4-5 yaşındaki çocukların sure ezberlemesinde, hadi gel masaya otur ezberle şeklinde değil, hadi gel şimdi sana sure ezberleteceğim şeklinde değil, doğal günlük hayatın akışı içerisinde,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 Bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakalım. Selamun Aleyküm hocam. Benim 5,5 yaşında bir oğlum var. Genelde her pazar kayınvalidemlere kahvaltıya gideriz. Eşimin abisi de gelir. Onların da iki çocukları var. Kaynaman çocukları 14 ve 12 yaşlarında. 12 yaşında olan erkek bilgisayar yüzünden anlaşamıyorlar. Sürekli sen çok oynadın ben az oynadım kavgası yapılıyor. Tabi birisi 5,5 yaşında birisi de 12 yaşında olunca büyük ve küçük arasında bir güç dengesizliği var ve birbirleriyle dalaşacaklar tabi ve o dalaşmadan bahsediyor anne veya baba bu mesajı yazan dinleyicimiz onlar oyun oynarken başlarında oturuyorum kaynımın çocuğuna sürekli kavga etmeyin sıralı oynayın diyorum ama anlatamıyorum kavga etmeye başlayınca kayınvaliden hemen beni çağırıyor ben de eşimi çağırıyorum birkaç defa eşimi kayınvalidemin sen kızma çocuklardan kendini soğutma dediğini duydum. Artık ben de karışmıyorum kavgalarına. Çocuklar birbirlerini sevmiyor. Bizimki küçük olduğu için onu dışlamaya başladılar. Dışarı çıkarken sen gelme diyorlar ya da beraber çıkarlarsa sahip çıkmıyorlar. O da abim ablam diye peşlerinden ayrılmıyor. Geçen kayınvalideme biz geleceğimizde bilgisayarı kaldırın dedim. Yani bir klavyesini saklamak zor mu? Bak çocuklar birbirlerini sevmiyor, sürekli kavga çıkartıyor dedim. O da bana benim param yok, olsa çocuklara harçlık veririm, kendimi sevdiririm, buraya gelmek isterler dedi. Parası olmadığı için bilgisayarla kendine bağladığını çalışıyormuş. Kaynımın çocuklarına hediyeler alıyorum, birbirlerini sevsinler diye beraber oynayacakları oyunları alıyorum ama bilgisayar daha cazip geliyor. Her hafta pazar günleri burnumdan geliyor. Bazen gitmek istemiyorum. O da eşimle sorun oluyor. Çocukların anlaşmaları için neler yapabilirim? Eşim de babasının evinde sesini çıkaramayacağını, karışamayacağını söylüyor. Sen idare et onları diyor. Kaynım da eltim de sesini çıkarmıyor. Çocuklarına bir şey demiyor. Şaşırdım kaldım. Bir de çocuklar parayla kendilerine bağlanabilir mi? Ben burayı anlayamıyorum. Kayınvalidem ya da görüncem beraber yaşıyorlar. Çocuğa hediye aldığında ben hep korkuyorum ne yapmaya çalışıyorlar diyorum. Her zaman markalı alıyorlar ve bunun markası şu çok kaliteli diye çocuğa anlatıyorlar. Bazen annenin bir aylık maaşı yetmez bunu almaya diyorlar. Geçen kreşte arkadaşına halasının aldığı ayakkabıyı göstermiş. Markalı bu senin annenin maaşı yetmez bunu almaya demiş. Öğretmeni de beni uyardı ama ne yapabilirim bilemiyorum, yardımcı olur musunuz demiş dinleyicimiz. Biz hatırlarsanız birçok programımızda şundan bahsetmeye çalıştık. Çocuk terbiyesi sadece anne ile olacak bir şey değil. O hassas duygu, düşünce babada da, amcada da, yengede de, o ailenin muhatap olduğu kişilerde de olması lazım. Şimdi biri beş buçuk yaşında, biri on iki yaşında olan iki çocuk. Bu iki çocuk yan yana geldiğinde küçük çocuğun annesi hakem olarak araya girmeye çalışıyor. Ki çocuğu ezilmesin diye. Ancak burada doğru olan olması gerekli olan şey şu, o küçük çocuğun annesi değil, büyük çocuğun annesi devreye girmesi lazım. Eğer küçük çocuğun annesi devreye girer, kendi çocuğunu ezdirmemek için, Büyük çocuğa yani o kaynının çocuğuna ikazlarda bulunur biraz sıralı oynayın biraz şunu yapın o da senin kardeşin bak yeğenin kuzenin falan diye o çocuğu bunaltır ise küçük çocuğun annesi bu bunaltılmışlık içerisinde büyük çocuk bu sefer kendi kuzenine küçüğe karşı kim besler ki sonuçta böyle olmuş İşte sen bir daha gelme diyorlarmış mesela. Gizli veya işte kendi aralarında kaldıklarında veya dışarıya oynamaya çıktıklarında o küçük olanı yanlarına almıyorlarmış. Küçük olan da yazdık bir abi abi diye dolanıyor. Burada görev denge sağlayıcı mutlak suretle büyük çocuğun annesi olması lazım. Yani evet sizin çocuğunuz büyük olabilir ve kendisini şu anda koruyor, kendisini geliştiriyor, kendisini hakkını arıyor olabilir ama çocuğunuzun hak arayışı bir başkasının hakkına tecavüz noktasına geliyor ise buradan haz almamak lazım. Bunu görmemezlikten gelmemek lazım. Çünkü ağaç yaprağıyla gürler. Bakın diğer küçük çocuğun annesi rahatsız bundan. Yani kuzenler arasına eğer bir soğukluk girer ise eğer aile bütünlüğünün içerisinde bir takım şeyler arka planda konuşulmaya başlanır ise ben rahatsız oluyorum çocuğum orada çünkü eziliyor ben rahatsız oluyorum çünkü şöyle oluyor diye arka taraflarda konuşulmaya başlanılır ise o takdirde aile bütünlüğü, aidiyet duygusu çatırdamaya başlar. Halbuki biz ne yapmamız lazım? Aileyi bir arada tutabilecek derecede hassas olmamız lazım. Yahu benim çocuğum öbür çocuğu rahatsız ediyor ise ben masadan kalkarım, çok değerli sevgili oğlucuğum. Bak bu senin kardeşin, küçük, istersen birazcık daha tedbirli oyna, birazcık da ona yaşam hakkı, birazcık da ona oynama hakkı ver demem lazım. Bunu ben der isem o takdirde ortadaki sorun daha da büyümez. O küçüğe karşı kin ve nefret yayılmamış olur. Bu bir. İkincisi ise şunu tavsiye ederim dinleyicimize. Şimdi çocuklar belirginliği sever. Biraz önce söylediğimiz gibi çocuk düzeni çok sever. Kuralları çok sever. Ama eğer bu belirginse. Örneğin büyük kuzen yarım saat oynayacak ise ona hangi saatte başlayıp hangi saatte bitirileceği konusunda eğer bir talimat verilir ise paylaşmanın nasıl olacağı öğretilir ise yani dünkü programda da söylemeye çalışmıştım hani büyük saat şuraya geldiğinde yani yelkovan 12'nin üstüne geldiğinde büyük kuzen başlayacak sonra saat aşağıya doğru geldiğinde yani yelkovan 6'nın üzerine geldiğinde büyük saat 6'ya geldiğinde bunu küçüğe izah ediyorsunuz Sıra sana gelecek diye onu tarif edip ve çocukları da o şekliyle anlaşmaya soktuktan sonra büyük çocuğun annesi de kenarda bir hakem olarak adaleti sağlamak üzere hadi oğlum bak kuzeninin vakti geldi istersen birazcık ara ver bir yarım saat o oynasın ondan sonra sen tekrar geçersin diye adaleti sağlamaya çalışır ise o evin içerisinde bu türlü Birbirinden rahatsız olan veya çocuğunun rahatsızlığından rahatsız olan bir ortam oluşmamış olur. Böylelikle kuzenler de birbirlerini kabul etmiş olurlar. Kural eğer konulmaz ise orada birisi kural koymaya kalkar ise ki burada büyük çocuk kural koymaya kalkmış. Ne büyük çocuğun kuralı ben canım sıkılana kadar oynarım. O takdirde küçük çocuk da arada rahatsız oluyor. Şimdi yalnız bu mesajı okuduktan sonra son kısımda ilginç bir şeyler rastlıyorum. Yani benim çok param yok onun için çocuklara hediyeler alamıyorum ama bilgisayarla çocukları kendime bağlıyorum düşüncesi çok yanlış bir düşünce. Çünkü çocuk size bağlanmıyor o sırada dikkat edin çocuk bilgisayara bağlanıyor siz bilgisayarı evin içerisinde çocuğa bir ortam olarak sunduğunuzda evet fiziksel olarak o ortam sizin evinizin ortamı ama çocuk size değil bilgisayara bağlanmış oluyor. Çocukları bir takım maddi imkanlar ile boğarak, teşvik ederek, onların gönüllerini çelerek, onların duygularını işte bir takım maddi şeylere bağlayarak eğer kendinize bağlayacağınızı düşünüyor iseniz bunu bir süreliğine yapabilirsiniz belki. Yani çocuk bir süre sizden aldığın falancayı, giyer, falancayı girer, filancayı girer ve annenin buna maaşı bile yetmez. Bak bana hediye geldi falan gibi şeyleri söyler. Ama bir süre sonra o çocuğun o içinde çıkartmış olduğu marka canavarı bir süre sonra sizi de boğabilir yani. Size de saldırabilir yani. Her şeyden bir şey çıkartmaya çalışan çocuk bir gün bir şey çıkartır ki karşınıza siz şaşırır kalırsınız. Ne imkanınız yetebilir ne başka bir şeyiniz yetebilir. Çocuğun içerisinde bir canavar beslemeyin. Yani evet maddi imkanlarınız çok olabilir... Bu çok maddi imkanlarınızla çocuğu kendinize bağlayacağınızı düşünüyor burada da yanılıyorsunuz. Ya çocuğu amcaya, çocuğu anneye, çocuğu babaya bağlayan şey para değil, markalı bir ayakkabı değil, anne ve babanın sevgisidir. Eğer çocuk saçları okşanıyor, annenin yüzüne yüzü değebiliyor... Ve birbirleriyle anne ile çocuk arasında bir etkileşim olabiliyor. Evin içerisinde bıcır bıcır bıcır oynanılıyor. Bir o tarafa bıcır, bıcır bıcır bıcır koşuluyor ise eğer o evin içerisi isterse internet kafeye dönüşmüş olsun onlarca internet ortamı olmuş olsun ondan daha etkili bir sonuç verir. İsterseniz kapının önüne markalı onlarca araba dizin çocuğunuzla içeride eğer bıcırdaşıyorsanız eğer Çocuk o bıcırdaşmanın keyfini ileriki yıllarda kendi torunlarına anlatır size olan muhabbetini devam ettirir ama kapının önündeki arabaların biri kaza yapar birisi çalınır birisi bilmem ne olur e ne oldu senin için saçımı süpürge ettim kapının önüne bir sürü arabalar aldım bir sürü oyuncaklar aldım ama yine de sen vefasız çıktın durumuna düşülür. Birçok anne baba da maalesef bu noktada yanılıyor. Hani saçımı süpürge ettim, ömrümü feda ettim, paramı pulumu senin için harcadım. E anneciğim yani ben para pul falan derdi değil. Annelik denilen şey öyle parayla satın alınacak, ölçülecek bir şey değil. Sevgi, muhabbet, benim içimde vicdan kapısını, benim içimde sevgi kapısını, benim içimde anne ilgi kapısını açman çok daha önemliydi. Bu amca için de böyle, dayı için de böyle. Bir amca kendisini sevdirecekse eğer bir dayı kendisini sevdirecek bir teyze kendisini sevdirecekse eğer o çocukla göz göze gelerek muhabbet duygusuyla kendisini sevdirmesi lazım. Evet bugünlükte yayınımız bu kadar oldu vaktimiz ancak bu kadar yetti umuyorum ki çocuk deyip geçmeyi haftaya salı günü tekrardan böyle sabırla bekleriz. Ha bu arada bir şey hatırlatayım şimdi dinleyicilerimizin bir kısmı bunları duyuyor. İşte diyoruz ki çocuk terbiyesi sadece bir kişiyle olmaz anneyle olmaz babayla olması lazım o takdirde anne dinliyor heyecanlanıyor bizim programımızı ve eşine bir şeyler anlatmaya çalışıyor eşi de yani çok diyor ya bu böyle olmuş böyle gider falan diye söylüyor kendisi dinlemediği için etkilenmiyor aynı şekilde etkilenmiyor hani bir dinleyicimiz demişti ya hocam programlarınız radyo terapisi gibi geliyor bana çocuklarıma bakış açım değişti diye onlarca mail var şu anda. O takdirde sizin yapacağınız bir akıllıca işte şu olur. Yani eğer komşunuz, eltiniz, görümceniz, amcanız, dayınız ve o çocuklarla sizin çocuklarınız, onların çocuklarıyla sizin çocuklarınız etkileşiyorsa karşıdaki komşunuz ona çaktırmadan ona tavsiyede bulunun lütfen. Yani deyin lütfen sen de dinle deyin. E radyoyu oraya götürün. İnternette arşivleri ona dinlettirmeye çalışın görecek hem o da istifade edecek Allah razı olsun senden ya yani çocuğuma bakış açım değişti diyecek belki ve böylelikle kendi çocuğuna davranış şekli değişecek belki ve böylelikle onun çocuğuyla sizin çocuğunuz yahut da aynı hassasiyeti taşıyan iki çocuk bir arada daha huzur içerisinde olacak. Evet efendim bugün sözü çok uzattık programımız burada sona eriyor haftaya salı günü inşallah yine çocuk deyip geçmeyende buluşmak üzere hoşçakalın